Zandan çok sakının, şüphesiz zannın bir kısmı günahtır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zandan sakının, şüphesiz zan en yalan konuşmadır. Kötü zan kişiyi başka bir kötülük olan başkalarının sırlarını araştırma içine sevk eder. Çünkü kişi, yapılan kötü zannın doğru olup olmadığını araştırmak için bu yola başvurur. Böylece ey iman edenler, zandan çok sakının, şüphesiz zannın bir kısmı günahtır, birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi gıybet etmeyin. Hiç hiç sizden biriniz kardeşinin etini yemeyi sever mi? Bundan, tiksini, bundan tiksindirsiniz. O halde Allah'tan korkun. Çünkü Allah tövbeleri kabul edicidir. Esirgeyicidir. Ayetindeki sıralamayı da kavramış olmaktayız. Kötü zan sırları araştırma ve gıybet yapma yoluna, yapmaya yol açar. Ve dolayısıyla da bir kötülük başka bir kötülüğü doğurur. Tövbe edenlerin tövbesini ise Allah-u Teala kabul eder. Evet. Şimdi... Bugünkü konumuz kötü zan ve kötü zandan sakınmak. Biz bunu anlatmamıştık değil mi? Demiştik gelecek, ileride anlatacağız. Doğru. Hangi münasebette söylemiştik? Kardeşlikte etkin olan neler olduğunu söylemiştik. Hmm. Bunlardan bir tanesi suizan, diğeri ise olduğunu söylemiş. Olumsuz yönde değil mi? Biz demiştik ki kitabımızın girişinde bir Müslümanın, diğer Müslüman kardeşlerinin hukukunu koruması için temel olarak kendisinde iki tane vasıf bulundurması lazım. Bunlar nedir? Haya, bir de kendi için istediğini başkaları için istemek. Demiştik, şeyh bunu söylüyor. Bunun tam tersi, yani bir insanı kardeşlerinin hukukunu gözetmemeye iten, kardeşlerinin hakkına geçmeye iten etken olan amellerden iki tanesi nedir? Birincisi suizan, ikincisi ise bencilliktir. İnsanın sadece kendini düşünmesi, her şeyi kendi menfaati, ben merkezi olarak ele almasıdır. Şimdi suizan, öncelikle zan ne demektir? Zan. Yani zan dediğimizde ne anlıyorsunuz? Hani suisini, hüsnüsünü bir kenara bırakalım. Sadece zan dediğimizde ne anlıyorsunuz? Nasıl? Yakinin zıddı anlamında. Hangi anlamdaki zıddı? Yani mesela şek midir? Yakinin zıddı tam zıddı şektir. Değil mi? Zan şek değildir. Zan şek değildir. Zan nedir? İki tane ihtimale gelen şey demektir. Yani ortada bir şey var, iki tane ihtimal var. Bu da olabilir, bu da olabilir. Sen ne bunu tercih ediyorsun, ne bunu tercih ediyorsun. Tamam mı? İkisinin arasında yüzde 50, yüzde eşit seviyede duruyorsun. Mesela biri bir söz söylüyor, iki anlama da gelir. İyi yönü de var, kötü yönü de var. Tam ortada duruyorsun. Ne iyi manaya geldiğini, ne kötü manaya geldiğini bilmiyorsun. Buna zan diyoruz. Tamam işte eğer sen bu iki tane manaya gelip arasında seçim yapamadığın şeyde hayır yönünü ve olumlu yönünü tercih edersen bunun ismi nedir? Hüsnüzandır İslam'da. Güzel zandır. Tamam mı? Eğer sen bu iki manalı şeyde kötü tarafı tercih edersen bunun ismi nedir? Suizandır. Yani kötü olan zan demektir. Zanın ne olduğunu anlaşıldı değil mi? Yani mesela diyelim ki bir kardeşim içeriye girdi. Hiç bana selam vermeden geçti oturdu oraya. Misal. Şimdi bu iki manaya da gelebilir. Birincisi içeri giren arkadaş beni önemsemiyor. Yani onun için çok da bir şey değil. Bana selam verecek kadar bir değer, değerde bile görmüyor beni. İki çok derdi var, sıkıntısı var. işte problemleri var. Ondan dolayı unutmuştur. Yani gafletine denk gelmiştir. Yoksa hiç Müslüman kardeşini es geçer mi mesela? Bak. İki manaya da gelir değil mi bu davranış yani? Bize selam vermemesi, bizi görmezden gelmesi iki manaya da gelir. İşte suizan insanın ha, bu beni takmıyor veya o da beni bir şeye saymıyor deyip de o yönünü görmesidir. Hüsnüzan ise işte kardeşimin mutlaka bir sıkıntısı var hem de öyle bir sıkıntı ki diğer kardeşlerini görmeyecek, unutacak kadar bir sıkıntıdır demesidir. Bak iki manaya da gelir, ikisini de birbirine tercih ettirecek hiçbir şey yoktur ortada. Ama hüsnü sahibi olan insanlar güzel yönünü tercih ederler. Su-i sahibi olan insanlar ise kötü yönünü tercih ederler. Tamam. İşte su-i Allah azze ve celle ayet-i kerimede ne diyordu? Gıybet dersinde ayet-i kerimeyi görmüştü. Demiştik zan dersinde, zan bölümünü işleyeceğiz diye. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُشْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَا الظَّنِّ اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ ba'dukum ba'da. ''Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı da günahtır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın ve birbirinizin gıybetini yapmayın.'' diyordu Allah Azze ve Celle. Değil mi? Yine bir kez peygamber aleyhissalatu vesselam diyordu ki ''İyyâkum ve zanne fe inne zanne ekzebul hadisi. ''Aman ha zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır.'' diyordu peygamberimiz. ''İyyâkum ve zanne'' Fani zannı ekzabul hadisi. Zandan sakınınız. Çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır diyordu Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Şimdi su izan haramdır. Yani Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşinin ihtimalli bir sözünde veya ihtimalli bir davranışında veya ihtimalli bir hareketinde kötü ve olumsuz tarafını düşünmesi Müslüman hakkında haramdır. Niye haramdır? İki yönden haramdır. Birincisi nas onu haram kıldığından dolayı haramdır. Peygamberimiz ondan sakındırdığından dolayı haramdır. İkincisi ise kendisi öyle bir ameldir ki, öyle bir hasrettir ki, daha büyük şerlere Müslümanı götürdüğünden dolayı haramdır. Tamam? Hatta mesela burada şeyh neye dikkatimizi çekti? Şuna dikkatimizi çekti. Bak diyor ayet-i kerimede Allah diyor ki zanda bulunmayın. Sonra diyor tecessüs yapmayın. Birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Sonra da diyor, gıybet yapmayın. Biz buradan neyi anlıyoruz? Zan, insanı tecessüse götürür. Yani sürekli insanlar hakkında olumsuz düşüncelere sahip olan, sürekli bardağı boş tarafından gören, <gülüyor> sürekli olaylarda olumsuz, negatif yönü gören insanların, insanların kusurlarını ve ay ayıplarını araştırma gibi bir eğilimleri vardır. Öyle değil mi? Niye? Çünkü zaten sen mesela diyelim bizde böyle bir ahlak olduğunu düşünelim Allah muhafaza. Zaten sürekli insanlara ayıplı, sürekli insanlara günahkar, sürekli insanlara eksik gözüyle bakacaksın demektir. Öyle değil mi? Sende suyuzam var. Doğal olarak yaptığı şeye tecessüs demeyeceksin. Yani hani bu karşımdaki adamın bir ayıbı var. Ben de onun ayıbını araştırıyorum değil ve o da bu ayıbı var mı yok mu tam bilmiyorum. İşte ben tecessüs yapıyorum ki o ayıbın var varsa onu açığa çıkarayım. Senin derdin bu değil ki. Sen zaten adamın ayıplı olduğuna, günahkar olduğuna yakinen inanmışsın. Çünkü sen suizan sahibisin, öyle mi? Yani sen bunu tecessüs adı altında yapmıyorsun. Sana göre o adam zaten günahkar. Araştırsan da günahkar, araştırmasan da günahkar. Sana göre her Müslüman zaten problemli. Araştırsan da problemli, araştırmasan da problemli. Doğal olarak yaptığın işin ismi tecessüs olmuyor senin yanında. Sen hak olanı, doğru olanı kendince açığa çıkarıyorsun. Daha kötüsü, bu da seni gıybete itiyor. Yani süre Çünkü insanoğlunun temel vasıflarından bir tanesi nedir? İnsan eksiktir ve hatalıdır. Her insan, hepimiz hatalıyız. Dışarıdan bir adam zaten birine hatasını arama gözüyle bakarsa, saatte, dakikada onlarca hatamızı ortaya çıkarır. Yani bakanın bakışı pis olursa, hata bulmak, hata tespit etme yönünde bir bakışı olursa, Zaten dünyadaki en mükemmel olan insanın bile hatalarını çıkarabiliriz ki Kuran'ın peygamberler hakkında bize naklettikleri bu konuda kafidir, öyle mi? Bizim gözümüzde en mükemmel insanlardır. O gözle bakarsan peygamberle veya sahabelere mesela onları bile çok hatalı, çok kötü insanlar olarak görebilirsin, öyle mi? Doğal olarak yaptığın şey senin için tecessüs olmaz. Bu da seni gıybete götürür. Yani sen zaten hak, adamın yaptığı, ettiği gözünle bildiğin senin yakinen emin olmuş olduğun bir şeyi konuşursun. Ondan dolayı zan haramdır. Çünkü zan öyle bir haslettir ki, bir defa insanın içine oturduğu zaman artık insan sürekli başkalarını o eksik gözüyle görmeye başlar. Sürekli başkalarına ayıp gözüyle bakmaya başlar. Ve böyle olunca da bu tecessüse, tecessüsle beraberinde gıybete, artık iftiraya, yalana, nemimeye vesaire gibi İslam'da kesin bir dille büyük günah olarak belirlenmiş olan şeylere götürür. Hatta İbn Hacer el Heytemi biliyoruz değil mi? Zevacir kitabının. Yani büyük günahları bir araya toplayan meşhur iki tane alim var. Bir İmam Zehebi var, Kebail kitabı var, değil mi? Bir de İbn Hacer el Heytemi var Şafilerden. Onda neyi var? Ez-Zevacir kitabı var. Şimdi burada büyük günahları anlatırken İmam İbn Hacer el Heytemi da büyük günahlardan bir tanesi olarak kabul ediyor. Büyük günahlardan. Hatta bakın dikkat edin diyor ki Kişinin zina yoluyla, içki yoluyla kendine vermiş olduğu zarar, suizan yoluyla vermiş olduğu zarardan çok daha azdır. Yani suizanın insana vermiş olduğu zarar, insanın e, içkiyle, zinayla elde etmiş olduğu zarardan çok çok daha büyüktür diyor. Niye? Çünkü diyor bu dış organlarla yapılan günahlar zina gibi, içki gibi, kumar gibi haramdır. Lakin eseri çabuk izale olur. Yani tövbeyle beraber eseri hemen izâle olur. Mesela bir adam diyelim içki içti, içkinin insan üzerindeki tesiri nedir? Birincisi sarhoş eder, aklı götürür. İkincisi kalbini karartır. Öyle mi? Bu neyle gider? Tövbe edersin, tövbe bunu, bunun eserini bak götürdü. Zina da öyledir. Öyle mi? Ama suizan böyle değildir diyor. Suizan içerden yapılan bir şey olduğu için hem kişi bunun farkında değildir hem de kişinin kalbinde bırakmış olduğu tesir çok çok daha büyüktür. İnsanlar görmediği için, bilmediği için hani biz insanız. Doğal olarak hepimiz kınanmaktan çekiniyoruz. Yani Müslüman olan da olmayan da. Başkalarının insanı kınaması, insanoğlunun hoşuna giden bir davranış değildir. Öyle değil mi? Bu duygu yani biz buna İslam'da haya diyoruz. İşte kafirler buna veya müşrikler buna utangaçlık e, diyorlar mesela, utama duygusu diyorlar. Haya duygusu ister istemez insanı günahlardan alıkoyuyor. Allah korkusu olmasa bile insanda insanlar kendini kınamasın diye zinadan, içkiden vesaire insan uzak duruyor öyle değil mi? Çünkü görünen amellerdir bunlar. Suizan öyle değildir ki. Yani benim seni hakkında şimdi diyorum ki ben arkadaş hakkında kötü düşünüyorum. Dünyanın en hayalı adamı olsan, bu hayam beni bundan alıkoya koymaz. Neden? Çünkü o görmüyor bunu. Yani benim onu hakkında kötü düşüncelere sahip olduğumu görmüyor. Bu sebepten dolayı yani gizli yapıldığı için insanlar görmediği için ve eseri kalıcı olduğundan dolayı. Yani o günahın insan üzerindeki tesiri, eseri kalıcı olduğundan dolayı İbn Hacaleyh tem diyor ki insanın zan ile elde etmiş olduğu mefsede günah içkiyle, kumarla, zina ile elde ettiğinden çok çok daha büyüktür. Ee, diyor. Sebebi ise çünkü bu kalbi bir ameldir diyor. Yine bir yönü de budur. Kalbi bir ameldir ve kalbinde suizan olarak Allah'ın karşısına giden insan Selim olan bir kalple Allah'a gitmemiş demektir. Yaumel ayfa umarun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün kişiye ne mal ne de evlet fayda vermeyecektir. Ancak kimler müstesna? Allah'a selim olan bir kalple gelen. Yani kalpleri Allah'a selim olan. Ne demek? Şirkten arınmış olan. Öyle değil mi? Müslümanlara karşı kinden, suizandan, kötülüklerden olumsuz düşüncelerden arınmış olan, selim olan, sağlam olan bir kalple Allahu Teala ve Celle'ye gelenler müstesnadır." diyor. Anlaşıldı? Yani o zaman zanın haramlığı nedir? Zanın haramlığı birincisi nasıl sabittir. İkincisi, yani bu söylemiş olduklarımızı özetleyecek olursak, ikincisi müessir olan amellerdendir. Yani daha büyük kötülüklere götürdüğünden dolayıdır. Üçüncüsü de İbn Hacer Heytemi'nin dediğidir. Su izanın insanda bırakmış olduğu etki İslam'da haram sayılan birçok büyük günahtan çok çok daha büyüktür. İşki gibi, zina gibi olanlardan çok çok daha büyüktür. Anlaşıldı değil mi? Suizan iki kısımdır. Yani suizan iki kısımdır. Bir, Allah'a karşı olan suizan, bir de müminlere karşı olan suizandır. Allah'a ve Rasulüne karşı olan suizan, bir de müminlere karşı olan suizandır. Tamam Müslüman, müminlere, mümin kardeşlerine karşı hüsnüzan sahibi olup, suizandan sakınmakla memur olduğu gibi Allah'a, Allah'ın kaderine, Allah'ın vaadine, Allah'ın müjdelerine karşı da hüsnü zan sahibi olmak zorundadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? لَا يَمُوتَنَّا hadukum اِلَّا vehu يُحْسَنُوا زَنَّهُ بِاللّٰهِ Yani sizden biri Allah'a zannını e, hüsnü zan haline sokmadan ölmesin diyor Peygamberimiz. Hani Ölmeden mutlaka Allah'a karşı hüsnü zan ile ölün diyor. Mesela hadiste ve Allah Azze ve Celle ne diyor? Ene, inde حُسْنِ زَنِّي عَبْد۪ي Ben, kulumun benim hakkındaki zanının yanındayım. Yani hayırlı düşünürse beni, hayırlı bir Rab olarak beni bulur. Ama şerli, azaplı, sürekli böyle bir şey tahayyül ederse, zannı buysa eğer beni böyle bulur. Yani nasıl beni zannediyorsa, beni nasıl umuyor ve nasıl düşünüyorsa beni o şekilde bulacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah'a karşı hüsnüzan müminlerin özelliklerindendir. Allah'a karşı suizan ise kimin özelliklerindendir? Münafıkların özelliklerindendir. Tamam mı? Bu konu önemli bir konu. Niye? Çünkü maalesef e, sebebini açıkladığım zaman anlayacağız. Genellikle Allah'a karşı suizan, Allah'a ve Rasulüne karşı suizan, insanların zayıf olduğu ve vaatlerin büyük olduğu yerlerde oluşur. Yani genelde Allah'a karşı suizan, İnsanların yani Müslümanların zayıf olduğu Ve Allah'ın Müslümanlara Vaatlerinin yüksek olduğu yerlerde Oluşur. Mesela örneğin ne gibi işte Medine'de veyahut da Mekke'deki gibi Müslümanlar her zaman Müşriklerden Sayı olarak çok çok az Kuvvet ve maddi imkan olarak çok çok az Ama Allah Azze ve Celle'nin Ve Resulünün onlara vaatleri ise Çok yüksek. Öyle mi? Kisra'yı vaat ediyor onlara Roma'yı vaat ediyor onlara Bizans'ı vaat ediyor onlara. Arapların bütün evlerine İslam ya öyle ya böyle girecektir diyor onlara. Allah azze ve celle cenneti vaat ediyor onlara, izzeti vaat ediyor onlara, yeryüzünde temkini vaat ediyor insana. Şimdi sen güçlüyken sana bu vaatler gelirse sorun yok. Yani diyelim sen bir imparatorluksun. Mesela Osmanlı Devleti gibi bir devlet olsaydı ve Allah azze ve celle'nin bu vaatleri o gün inseydi tamam. Yani zaten 3-4 kıtaya sahip olan, gücü her tarafa yayılmış olan bir devlet var. Ve vaatler de örtüşüyor. Öyle mi? Ama sen zaten yiyecek ekmek bulamıyorsun. Hendek kazıyorsun. aşıktan asabınla beraber perişan bir vaziyettesin. Öyle bir durumdasın ki müşrikler sana eziyet ediyorlar. Mesela sen kendi canını ve malını kurtaramazken gözünü dünyanın en büyük imparatorluğuna sana vaat ediyor peygamber. Diyor ki ben size Kisra'yı vaat ediyorum. Ben size Bizans'ı vaat ediyorum. Mesela bu ortamda suizan oluşur işte. Yani güç dengesinin çok uçuk olduğu ve vaatlerin de yüksek olduğu yerlerde su izan oluşur. İşte buradan insanlar iki kısma ayrılmışlar. Birinci grup kimler? Müminler. Öyle mi? Allah'ı ve Resulünü her halde tasdik eden ve ne durumda olursa olsun onların vaatlerine yakine inanan insanlar. İkincisi Allah'a karşı su izan besleyen, içinde oldukları olumsuzlukla o vaat edilen şeyleri mümkün görmeyen insanlar. Bunlar kimlerdir? Münafıklardır. Öyle mi? Mesela Allah Azze ne diyor örnek e bir tane diyor Sünme enzle aleikum min بعد الامن Sünme aleikum Sünme enzle aleikum min بعد ال Sünme enzle aleikum min بعد ذلك امانتا نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة Öyle mi? Sonra diyor Allah Azze size bir uyku indirdi. Bundan sonra Allah azze ve celle size bir uyku indirdi. Niye? Yaksha taifeten minkum. Sizden bir taifeyi bununla örttü Allah azze ve celle. Ne demek? Yani müşriklerle Müslümanlar karşı karşıya gelecek. Müşriklerin gücü Müslümanlardan çok çok daha fazla. Allah azze ve celle Müslümanlara bir uyku gönderiyor. Öyle mi? Bir esneme, bir uyku hali gönderiyor. Sebep o ürkeklikleri, o korkaklıkları onların kalbinden çıksın, müşriklerin kalbine gitsin diye. Bak. Wa taifetun kad ahammet hum Orada bir taife vardır. Orada bir taife vardır. Nefisleri onları dertlendirmiştir, kederlendirmiştir. Ne diyorlar? Diyorlar ki bizim için bizim bu işte bir payımız var mıdır? Yani nedir onları mesela Allah'a karşı su anla götüren Yazunnu ne billahi gayral hakizan cahiliye Allah hakkında haksız yere cahiliye zannında bulunuyor. Diyorlar ki emri şey umma hauna. Şayet iş bizim elimizde olmuş olsaydı biz burada öldürülmezdik diyorlar. Tamam? Yani Müslümanlar hani savaşacaklar, öldürülecekler ve yahut da kayıp verecekler ya. Yani. Bir takım insanlar Allah azze ve celle'nin emrine teslim olmuşlar. Yani savaş anında verdiği uykuya bile razılar. Hani hiç şeyler yok. Allah'ın bütün emrine yakinen inanmışlar ve teslim olmuşlar. Bir grup ise bunu kabullenemiyor. Yani birincisi diyor ordu bizim 3 katımız. İkincisi hiç savaş anında Allah insana uyku indirir mi? Yani savaş esnasında insanın dinç olması lazım. Millet günümüzde savaştan önce askerlere kokain veriyor ki, asker canlı olsun diye. Allah Azze ve Celle kendi askerlerine, kendi ordusuna ise uyku indiriyor. Öyle mi? Yani adamlar bunu şey yapamıyorlar, e, anlamıyorlar ve başlıyorlar Allah Azze ve Celle hakkında kötü zanda bulunmaya. İş bizde olsaydı, yani bizim tedbirlerimize göre, bizim inancımıza göre, bizim düşüncemize göre, bizim plan ve programımıza göre yola çıkılmış olsaydı biz ölmezdik diyorlar, öldürülmezdik diyorlar. Bak bunlar ise münafıklardır, tamam bunu bu onlara bu hale getiren nedir güç dengesidir. Allah da bunun için bak müminlerden onlara ayırıp hani Allah müminleri cennete koymak ister vesaire vesaire. Ve يعذب المنافقين والمنافقات والمشكين والمشككات الزانين بالله زنا سوء. Ve Allah ta ki münafık erkek ve münafık kadınlara müşrik erkek ve müşrik kadınlara azap etmek ister. Niye? Çünkü onlar Allah hakkında kötü zana sahiptirler. Onlar Allah hakkında Kötü zanna sahiptirler. Nedir kötü zanları mesela? Bu Fetih Suresi'nde bir ayetti değil mi? Yine Fetih Suresi'nde Allah Azze ve Celle ne diyor? بَلْ زَنَنْتُمْ اَلَّيَّنْ قَلِبَ ve وَالْمُؤْمِنُونَ ila اَهْلِهِمْ اَبَدًا وَزَنَنْتُمْ زَنَّ السَّوْقِينَ Değil mi? Siz zannettiniz ki Resul ve müminler asla ehirlerine dönmeyecekler diye. Yani hani bu kadar karşıda kafirler, güçlü, Müslümanlar bu kadar zayıf. Siz dediniz ki Allah, Resulü ve müminler evlerine geri dönemeyecekler diye ve başladınız Allah hakkında kötü zanlarda bulunmaya, kötü zanda bulundunuz diye. Bakın bu bizim için de geçerli olan bir şey. Yani çünkü aynı durumu bugün biz de yaşıyoruz öyle değil mi? Karşımızda Allah Allah düşmanları var ve bizler Müslüman olduğumuzu söyleyen insanlarız. Allah'ın vaatleri gene geçerli. Yani Allah dinine yardım edene yardım edecektir. Biz Resullerimize yardım ettiğimiz gibi müminlere de aynı şekilde yardım edeceğiz. Dünyada ve e, kıyametin koptuğu günde biz onlara yardım edeceğiz diyor mesela Allah Azze ve Celle. Allah bize cenneti vaat ediyor, Allah bize izzeti vaat ediyor mesela. Allah bize yeryüzünde temkini vaat ediyor mesela. Allah bizim elimizle kafirleri kahretmeyi vaat ediyor. Allah iki güzellikten birini bize vaat ediyor misal. Ama içinde bulunduğumuz şartlar, içinde bulunduğumuz durum neredeyse bu vaatlerin mümkün, mümkün olmadığını söyleyecek durumlar. Müslümanların zayıf olduğu, kanlarının, canlarının, mallarının dünya devletleri tarafından en ucuz ve kale alınmayan bir millet olduğu, öyle mi? Müslümanların kendi arasında bölük pörçük olduğu mesela bir durumdayız. Doğal olarak bu vaatler şeytan insana yaklaşıp bu konuda Allah'a karşı bir suizam oluşturabilir. Eğer insan Allah'ın vaatlerinden şüphe duyuyorsa, hedeflerine ulaşma konusunda sürekli ya olur mu, mümkün mü, mümkün değil gibi bir anlayışa sahipse, bu insanın kalbinde nifak olduğunun, hastalık olduğunun göstergesidir. Çünkü mü'min Rabbine güvenendir, öyle mi? Allah'ın imkansızlıklar içerisinde imkanlar yaratacağını bilendir. Allah azze ve celle'nin gücünü ne yerde ne gökte hiçbir şeyin aciz bırakmayacağını bilendir. Mutlak kudret sahibi olduğunu bilendir. Ondan dolayı Allah'a tevekkülü, Allah'a güveni, Allah'a yakini tamdır. Zan yoktur mü'minde Rabbine karşı ne yoktur? Zan yoktur. Durumlar ve şartlar ne kadar kötü olursa olsun, Allah'ın vaadini yerine getirmeye kadir olduğunu Müslüman bilendir. Müslüman bu konuda şüpheye düşüyorsa ki şeytanın insanı nifaka düşürdüğü özellikle mücadele alanında, hareket alanında, çalışma alanında şeytanın insanın nifaka düşürdüğü en belirgin noktalardan bir tanesi budur. Vaatleri bir kefeye koyar. Müslümanları ve Müslümanların gücünü bir kefeye koyar. Ondan sonra da başlar sana suizan telkin etmeye. Mümkün mü? Bu sayıyla, bu güçsüzlükle, bu kalitesizlikle, bu mümkün olan bir şey diye. İşte bu nifakın başlangıcıdır zaten. Allah'a karşı güvensizlik, Allah'a karşı güvenmeme duygusu. Ve maalesef yani maalesef insan üzülüyor. Birçok insanla konuştuğumuz zaman da bu durumu yakıyla görüyoruz. Yani suiizan falan değil. Adam açık açık söylüyor mesela. Mümkün değil diyor yani. Bu Müslümanlarla hiçbir şey olmaz. Öyle mi? Mümkün değil diyor adam. Bu Müslümanlarla ümmet bitmiş diyor yani. Ümmet bu doğru değil. Öyle değil mi? Bu doğru olan bir şey değil çünkü bu aynı şekilde Medine'deki münafıkların peygambere ve sahabesine yapmış olduğu şeydi. Biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz hayır bizim üzerimize düşen şey Allah Celle'nin emrettiği gibi ona hakıyla kulluk edip Resulüne hakıyla ittiba etmektir öyle mi? Sonra Rabbimiz dilerse vaatlerini muhakkak ki ya bize ya bizden sonraki nesile bir şekilde Rabbimiz vaatlerini yerine getirecektir diye. Yani Allah'a karşı insanda oluşan zan, suizan, insanın kalbinde var olan nifakın ve hastalığın alametidir. Bu birincisi ve en tehlikeli olanıdır. Allah muhafaza insanı küfre kadar götürebilecek olan bir şeydir. Tamam mı? İkincisi ise müminlere karşı duyulan sui zandır. Zaten ayet-i kerimeyi söyledik. Hucurat suresindeki hadis-i şerifi de zikrettik. Öyle değil mi? Ve suizanın neden kötü bir amel olduğunu da söyledik. Neydi kötü amel olmasının sebepleri? Birincisi, ee, nasla haram kılınmıştı. İkincisi, müessir olan amellerdendi. Yani e, etkilenen bir amel değil, etkileyen ve başka günahlara götüren kötü amellerdendi. Öyle değil mi? Üçüncüsü? Içki gibi için, hı. E, için yani onun insanda bıraktığı mefsede? insanda bırakmış olduğu etki, işkinin, kumarın, zinanın yani İslam'da büyük günah olarak addedilen birçok büyük günahtan çok çok daha büyüktür. Tamam mı? Şimdi Müslüman, Müslümana karşı. Müslüman, Müslümana karşı. Neyle memurdur? Hüsnü zan ile memurdur. Müslüman, Müslümana karşı hüsnü zan ile memurdur. Suizan, İslam tarafından yasaklanmıştır. Zaten suizan içerisinde olan insanların Bizim bu anlatmış olduğumuz konularla uzaktan yakından bir alakası yoktur, bu konuları anlatmaya bile gerek yoktur. Biz şu anda neyi anlatıyoruz? İslam kardeşliği, İslam toplumu, Müslümanların bir arada yaşaması, Müslümanların mücahitlerin birbirine karşı görevleri öyle mi? Kendisinde suizan hasleti olan bir adamın böyle bir toplulukta olması veya topluluğa ayak uydurması veya o toplulukla beraber hareket etmesi ne değildir? Mümkün olan bir şey değildir. Anlaşıldı? Çünkü baktığı her şeyi kötü gören, baktığı her şeyi eksik gören, baktığı her şeyi ayıplı gören, baktığı her şeyde mutlaka Müslüman için bir kusur biçen insanın o Müslümanı sevmesi mümkün müdür? Şimdi bakın şunu unutmayın, bu meselenin temeli neye döner? İnsanın kusurlu ve katalı olmasına döner. Tamam mı? Şimdi ben kusurlu bir insanım. Yani Allah Azze ve Celle beni yarattığında benim fıtratımda var olan şeylerden bir tanesi de nedir? Kusurlu olmamdır. Unutkan olmamdır, zalim olmamdır. Şimdi sen karşıda sürekli bana bu gözle bakıyorsun. Yani benim hatalarımı görmeye çalışıyorsun. Olumsuzluklarımı görmeye çalışıyorsun. Tamam Senin beni sevmen mümkün müdür? Mümkün değil çünkü ben zaten hatalı bir kulum. Yani sürekli senin bana bakmana gerek yok. Ben zaten hata yapıyorum. E hele bir de sen bana o gözle bakarsan. Doğal olaraktan sen benim sürekli bütün hatalarımı göreceksin. E sen benim bütün kusurlarımı gördüğün zaman senin beni sevmen mümkün müdür? Mümkün değildir. E sen beni sevmediğinde benim haklarımı nasıl eda edeceksin? Sen beni sevmediğinde beni nasıl düşüneceksin? Sen beni sevmediğinde bana nasıl zarar vermekten, işte beni üzmekten, bana zulmetmekten kaçınmaya çalışacaksın ki? Mümkün değildir. Sen nasıl bana adaletli olacaksın ki? Mümkün değildir. Ondan dolayı izan sahibi olan insanlar zaten insanoğlu hatalıdır. Zaten insanoğlu problemlidir. Yani normal suizan olmadan bile mücerred gözle bir insanın hatalarına bakarsan o insanı zaten sevemezsin. He bir de senin için pisse yani sürekli olumsuzlukları görüyorsan ve bir insana bakıyorsan senin insan sevmen, müslüman sevmen, kardeşlik bilincine ulaşman kesinlikle ve kesinlikle ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü seleften birilerine sormuşlar demişler suizan demiş ki suizan kişinin kendi kalbinin hupsunu gösterir. Kendi içerisindeki hubsiyet, onun gözünde başkalarının üzerinde tezahür eder. Yani biz eğer Müslümanlara baktığımızda, sürekli olumsuz şeyleri görüyorsak, olumsuz olumlu olan yönleri göremiyorsak, mesela, her ihtimalli şeyde biz kötü olanı tercih ediyorsak, misal bu neyin göstergesidir? Bu bizim kendi batınımızın habis olduğunun göstergesidir. Tamam? Bak seleften biri ne demiş? Demiş ki insanlara su izan gözüyle bakan insanın, Asıl olan nedir? Asıl olan, kendi içi kabistir, yani kendi içi pistir, kararmıştır, günahlarla solmuştur. O içinin pisliğini kendi gözünde başkalarının üzerinde görür. Göz kalbin neyidir? Aynasıdır, öyle mi? İçi temiz olan bir insan, içi berrak olan bir insan, salih amellerle onarılmış olan bir insan, başkalarına baktığı zaman göz kalbin aynasıdır. O kalbindeki güzellikleri Müslüman kardeşinde de görür. Öyle mi? Kendi pis olan, kendi içten pazarlıklı olan, kendi içten insanlara karşı suizan olan insan ise baktığında her insanın e, yaptığını mutlaka kötüye yoracaktır. Doğru mudur? Nasıl? Yani bunu mesela bir şey yapalım, cisimleştirelim. Nasıl olur bu? Mesela diyelim ki ben sürekli içimde Müslüman kardeşlerime karşı hep güzellik düşünen bir insanım. Tamam işte şunun şu ihtiyacını gidereyim, İşte bu kardeşimin problemini gidereyim, şu kardeşimin acaba durumu nasıl? Hep böyle bir insan. misal örnek olaraktan. Böyle farz edelim. Şimdi biraz önce vermiş olduğum örneği ele alalım. Diyelim ki kardeşim geldi içeriye girdi, hiçbirimize selam vermeden gitti orada oturdu. Hiçbirimizin yüzüne bile bakmıyor. Bu iki manaya da gelebilir değil mi? Örnek, başta verdiğim örnek. Bir, bu arkadaşımız bizi takmıyor da olabilir. İki, derdi var, kederi var, problemi var. Ha. Şimdi iki tane örnek vereceğim bak. Olaya bakan iki tane adam. Birinci adam diyelim ki A şahsı sürekli Müslüman kardeşlerini düşünüyor. Ama bazen kendi sıkıntıları çok arttığı zaman bir şeyleri unutabiliyor. Doğal olarak bu durumu nasıl değerlendirecektir? Diyecek ki ya ben de bazen başıma geliyor. Normalde sürekli kardeşlerimin derdiyle, kederiyle ilgileniyorum ama sıkıntım olduğunda problemim olduğunda bazen ben de müslümanları unutuyorum ihmal ediyorum herhalde kardeşiminki odur diyecek doğru mu bak içindeki güzellik gözün onun aynası olacak ve müslüman kardeşine yasıtacak bunu ama kibir sahibi müslümanları hiçbir şeye saymayan bir adamın olaya baktığına bakın kendi kimseyi takmadığı için kendi kimseyi bir şeye saymadığı için o müslümanın yaptığını da öyle yorumlayacaktır öyle değil mi? çünkü kendisi öyledir zaten yani kendi kalbi hastalıklı olduğundan dolayı, sürekli insanları takmadığı insanları küçümsediğinden dolayı o Müslüman kardeşinin de o davranışını bu şekilde yorumlayacaktır. Demek ki suizan sahibi insanların suizanı, selefin dediği gibi kalplerinin habisliğindendir. Yani senin kalbin ne kadar güzelse, senin insanlara bakışın gözünde o şekilde ayna olur ve güzelliği görür sürekli. Ama senin kalbin ne kadar habisse, senin kalbin ne kadar kötüyse o şekilde bakarsın. Bir makale vardı bir zaman, ee, orada bu şey var e, yani tam böyle inşallah doğru hatırlıyorum yanlış hatırlamam Sefer Havale var onun bir makalesi vardı dediğim gibi inşallah yanlış hatırlamam o diyordu mesela diyordu bir sen biri için dersin ki orada dikkatimi çekmişti falan adam alimdir yani işte falan adam abiddir e, mesela dersin hemen derdi diyor su izan içinde olan bir adam yani su izanına sahip olan bir adam hemen şunu düşünür Yok canım. Ne alimi, sen bir de onun gerçek hallerini bir bilsen. Ne abidi, ne takvalısı. Sen onun gerçek hallerini bir bilsen. Çünkü diyor kendisi de aynıdır. Yani kendisi insanların yanında abid ve alim olup kendi iç dünyasında kaldığı zaman fasık, facir bir münafık olduğu için başka bir insan abid olabileceğini aklı almıyor. Yani kendi içindeki o kubus, kendi içerisindeki o kötülük başkalarını da o şekilde görmesine sebep oluyor. Ama öbür taraftan içi dışı bir olun. Müslümanların yanında neyse, tek kaldığında da Rabbine karşı aynı şekilde olan bir insan ise maşallah, barekallah, Allah sayısını arttırsın mesela öyle değil mi? Allah böylelerini çoğalsın aramızda diye. Çünkü kendisi öyle olduğu için, baktığı zaman diğer insanı da ne şekilde görür? Baktığı zaman diğer insanı da o şekilde görür, anlaşıldı O sebepten dolayı yani bizler Müslüman olaraktan, çünkü bu gerçekten kötü bir haslet. Yani içten yapıldığı için, insanlar bunu görmediği için, Birisi, bizi bundan men edecek çok ciddi bir Allah korkusu olması lazım. Yani ciddi anlamda bir Allah korkusu yoksa eğer, e, insanın bundan kaçınması mümkün değil. Çünkü zahiri amellerden değil, su suizan. İkincisi ise, aynı dil gibi yapa yapan insan alıştığından dolayı, hani demiştik dilin afetlerini diğer organların afetlerinden ayıran en büyük özellik nedir? Dille işlenen günahlar, insan artık alışkanlık haline getirdiği için insan çok da görmüyor. İnsan için basitleşiyor. Suizan da böyledir. Düşüncedir. Ve düşünce bizde dilden daha çok bizimle beraberdir. Yani gün içinde daha çok konuşuyor muyuz, düşünüyor muyuz mesela? Düşünüyoruz, öyle mi? Eğer dil ile yaptığımız günahların bile etkisini zamanla göremiyorsak, gözümüzde küçülüyorsa, düşünceyle elde ettiğimiz günahların halini varın, siz düşünün. Öyle mi? Müslüman kendine bakması lazım. Nasıl anlayacağız peki? Suizan sahibi bir Müslüman mıyız? zan sahibi bir Müslüman mıyız? Nereden anlayacağız bunu? Çünkü bunu anlayacağız ki tedavi edelim. Öyle değil mi? Varsa bizde böyle bir ahlak, varsa bizde böyle bir hasret, bunu tedavi edelim. Nasıl anlayacağız bunu? Baktığımız her şeyde olumsuzu görüyorsak, hiçbir zaman olumlu bizim gözümüze çarpmıyorsa, kardeşlerimizin yapmış olduğu her bir davranışı kötüye yorumluyorsak, eğer bu bizim su izan sahibi, kalbi Müslümanlara karşı problemli olan bir Müslüman olduğumuzu gösterir. Ve bu bununla da kalmaz ha. Yani bende suizan var bunu tedavi edeyim. Cık, bitmez. Sende suizan varsa sende kin de vardır. Sende suizan varsa sende haset de vardır. Sende suizan varsa sende gıybet de vardır. Sende suizan varsa sende tecessüs de vardır. Sende su var da vardır. Yani bütün kalple yapılan ne kadar pis ve kötü amel varsa eğer insanda suizan varsa bunlar da var demektir. Anlaşıldı. Ondan dolayı ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım. Sürekli gün içerisinde olayları, kişileri, sözleri, fiilleri değerlendirirken olumsuza kayıyorsa eğer kalbimiz ve bununla da amel ediyorsak yani onu tercih edip onun üzerinden amel ediyorsak bu bizim Müslümanlara karşı suizan sahibi olduğumuz yani suizan, suizan sahibi insan olduğumuzu gösterir ve daha kötüsü kalbimizin habis olduğunu gösterir. Yani kalbimizin hübsiyetinden kaynaklanan kötü bir durumun olduğunu gösterir. Bir an önce de ne yapmak lazım? Bunu tedavi etmek lazım. Hatta Hz. Ömer'in meşhur sözü var. Belki biliyorsunuz. Dört kardeşinden bir kelime duyduğun zaman eğer onun bir tane hayra ihtimali varsa bile sakın onu şerre yorma. Yani diyelim ki bir amel gördün kardeşinden, bir davranış gördün kardeşinden. Bir tane hayır yönü var. Ama 90 tane de şer yönü var mesela. Yani düşündüğün zaman şereye yorulabilir. Sen ne yapar zaman? Kardeşlik hukukunu korumak. Kalbini hastalıktan korumak adına sen onun o kötü yönünü değil de onun o güzel yönünü görmeye. Çalışın ki bir tane de olsa neyi vardır? Hayrı vardır. E bakın mesela İslam tarihinde suizan nelere sebep olmuştur? Mesela örnek verecek olan var mı? Suizan İslam tarihinde nelere sebep olmuştur? Biz, Haz önüme, mesela şeydir, mesela. Heh, suizan Hz. Osman'ın şehit edilmesine sebep olmuştur. Hz. Osman şehit oldu tamam Allah şahadetini kabul etsin değil yani mesele. Ondan sonra ümmetin birbirine girmesine, sahabenin birbirinin kanını dökmesine ve hilafetin de saltanata dönüşmesine sebep olmuştur. Öyle mi? Günümüze kadar gelen bütün itikadi ve ameli fitnelerin temelini oluşturmuştur mesela. Sebep suizan. Suizan ne? Hz. Osman'ın kendi akrabalarına ee, mekan ve mıntıka verip onlar hakkındaki şikayetleri göz ardı ettiği ve hilafeti Emevilerin yani Ebu Süfyan'ın çocuklarına ve akrabalarına peşkeş çektiğine dair var olan bir suizan. Ha bir iki tane örnek olabilir. Yani bunu destekleyen bir iki tane örnek o zaman bulunabilir. Ama şuna yorumlansaydı, hayır Hz. Osman onlara görev verdiği kadar bunu sılay rahim duygusuyla yapıyor. Yani Hz. Osman'ın sılay rahim duyguları, merhamet duyguları çok gelişmiş bir sahabedir. Ondan dolayı Hz. Osman kendi akrabalarına karşı yakında bak bir bu göze bakmak var bir de dini akrabalarına peşkeş çekti gözüyle bakmak var. Öyle mi? sıla Rahim yönü kuvvetli olan her insan kendi akrabalarını daha fazla gözetecektir. Öyle değil midir? Bak bunu görmeyen bir göz yani kalbi habis olan bir göz Müslümanları nereye getirmiştir? Zaten böyle gördüğü için de tecessüs başlıyor artık. Yani bütün Hz. Osman'ın bu konudaki açıklarını ve ayıplarını araştırma başlıyor. Ve bu gıybete götürüyor. Halk arasında bu konuşulmaya başlıyor. velil emr gıybeti yapılmaya başlanıyor mesela. Ta derken en sonunda işte Müslümanlar birbirlerinin kanını dökecek ve Resulullah'ın en sevdiği ve kendisine haya ettiği sahabelerinden bir tanesinin şehadetine neden oluyor. Başka? Bak suizan nelere sebep olmuş mesela. Hazreti Ayşe'nin hadisesi. Öyle değil mi? Peygamberimize Allah'ın eş olarak seçtiği, Peygamberimizin dünyadayken cennettedir dediği yeryüzünde bana en sevimli insandır dediği kadın hakkında tahir ve mutahhir olan kadın hakkında insanlar onun zina yaptığını düşünebiliyorlar. Suizan. Niye? Çünkü seferde bir tane sahabeyle baş başa kalmış. Bak bu ihtimal de var. Yok değil. Yani bir kadınla bir erkek baş başa kaldığında zina yapma ihtimalleri var. Öyle mi? Zan var burada. Ama öbür taraftan zina yapmama ihtimalleri de var. Erkeğin kendi gözünü Yusuf gibi koruyup kadının da Ayşe annemiz gibi kendini koruyup Takvasıyla, iffetiyle hiçbir şerei muhalefete düşmeden beraber yolculuk yapma durumları da var. Hz. Ayşe'nin meselesinde olduğu gibi. Ama suizan tarafını gören insanlar, bak Allah Resulüne eziyet ettiler, öyle mi? Allah Resulüne eziyet etmek ne demek? Allah Resulü'nü üzdüler, hanımı hakkında Allah Resulü'nün tereddüt etmesine sebep oldular. E mesela İslam toplumunu birbirine karıştırdılar. Sebep, sebep suizan, öyle mi? Suizan peygamberin adil olmadığına insanları düşündürdü. Yani Allah, risaleti kendisine emanet edecek kadar kendisine güveniyorken insanlar iki kuruş parada peygamberimizin emin olmadığını düşündüler, öyle mi? ''E'dil ya Muhammed'' dedi kendini bilmezin biri. ''Adaletli olayı Muhammed'' dedi. Niye? ''Vallahi'' dedi bu öyle bir dağıtmadır ki bunda Allah kast edilmemiştir. Suizan değil midir bu? Yani peygamber diyelim o anda birine fazla vermiş. Bak, iki yönü de olabilir. Bir, bu bir, mesela diyelim ki biz cihattayız, ganimet geldi, komutan tuttu, birimize faz, birine fazla verdi mesela. Bir, komutan onu kayırıyor, bize adaletsizlik yapıyor, bizim hakkımızdan da ona veriyor. Bak bu şekilde düşünebiliriz. İki, o adam müellefetil kurup olabilir. Öyle mi? Ona ondan fazla veriyor. Üç, bu adam bizim bilmediğimiz gizli bir görevi yapmıştır. Yani bu ganimeti almamızdaki asıl faktör olur. Ondan dolayı hak etmiş olduğu şey budur. Dört, Beytülmal'ın bu adama borcu vardır, ganimet gelmiştir. Hak olan önce Beytülmal'ın borçlarını ödemesidir. veli fazladan borcunu veriyor, öyle mi? Bak hepsi olabilir ve daha çoğaltabiliriz bunun örneklerini, öyle mi? Ama sen kötü tarafı düşünürsen, işte gelip peygamberin yakasına yapışırsın. ya Muhammed dersin, adaletli olay Muhammed dersin. Oysa bu adam bunları düşünseydi, o kadar sahabe bak dikkat edin bunları düşünmüyor bile. Sebep? Çünkü üstüzan sahibi insanlar. Peygamber'e karşı hüsnü zanları var. Bu bizim için de geçerli. Yani suizan, nasıl ki Peygamber'in döneminde bu kadar büyük fitnelere, bu kadar büyük olumsuzluklara neden olmuşsa suizan, aynı günümüz için de böyledir. Müslümanları bölmeye, Müslümanların birbirini sevmemesine, Müslümanların fırkalaşmasına, Müslümanların birbirlerine sırt dönmesine, haset etmesine, sebep olacak olan şeylerden bir tanesi de nedir? Suizandır. Ondan dolayı bir olay gördüğümüzde, hemen onun ihtimallerini çıkaracağız ve biz her zaman yakınleşmediği müddetçe neyi seçeceğiz? Hüsnüzan boyutunu seçeceğiz. Anlatabiliyor muyuz? Biz ne yapacağız? Hüsnüzan boyutunu seçeceğiz. Çünkü suizan eğer suizanı da seçiyorsak bileceğiz ki bizim kalbimizde hastalık vardır. İçimizin habisliğinden dolayı, içimizin habisliğinden dolayı gözümüz içimizin aynasıdır. İnsanların üzerinde sürekli olumsuz olanı görüyoruz demektir. Tamam. Devam edelim. Hazir'in yaptıklarına hemen tepki gösteren Musa'ya <gülüyor> bu olaylar açıklanınca hikmetini anladığına ilişkin olarak Ub'ni Hacer şöyledir. Bu kıssadan ihtimalli olan şeylerde hemen karşı çıkmadan önce düşünüp taşınmak gerektiğini anlamaktayız. Sonuç olarak başkalarına karşı çıkarken acele etmemelerini ve yaptıkları işlerin doğru ve yanlış olması ihtimali varsa hemen tepki göstermemelerini Kardeşlerimize tavsiye ederiz. Şimdi e, normalde Hazır Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'ın kıssasını hepimiz biliyoruz. Öyle değil mi? Yani ikisi beraber bir yolculuğa çıkıyorlar. Yolculuğa çıkma nedenleri nedir? diyor ve onun yanına gidiyor. Orada bazı olaylar gerçekleşiyor. Neydi o olaylar? Birincisi? Birincisi, Hızır aleyhisselam bindikleri gemiyi deliyor. Hz. Musa kızıyor. E niye bu garibanların gemisini deldin diyor. İkincisi? Çocuğu öldürüyor. Değil mi? Vuruyor ve çocuğu öldürüyor. Hz. Musa diyor sen günahsız olan bir çocuğu niye öldürdün? Üçüncüsü? Ücret almadan düzeltiyor. Değil mi? Hz. Musa diyor ücret alalım. O da diyor ki ücret almadan düzeltelim diye. Sonra Hz. Musa'ya sonucu açıklarken ne diyor bak o gemiyi niye deldim? Çünkü ileride korsanlar insanların gemilerini alıyorlardı. Ben de bu gemiyi deldim ki bu gemi ayıplıdır desinler gemiyi almasınlar diye. İkincisi o çocuğu öldürdüm çünkü onun anne babası salihti. Biz onun büyüyüp de onlara karşı gelmesini ve haddi aşmasından korktuk diye öldürdük. Üçüncüsü o çocukların o duvarın altında bir tane hazinesi var anne babaları da salih. Şayet o duvar yıkılırsa diyor halk onların hazinelerini alacak. Onlar da o hazineyi onlardan kurtaramayacaklar çocuklar. Ama büyüdüklerinde o hazine ortaya çıkarsa onu alabilir. Kimse onların elinden anne babalarının hazinelerini alamaz. Doğal olarak burada Hz. Musa ne yapmış oluyor? Bilgisi ve idraki olmayan meselelerde aceleci davranıp kendisinden daha bilgili olan ve konuğa tam vakıf olan insana itiraz ediyor. Ve bu itirazının sonunda da e, pişman oluyor daha sonra. Öyle mi? Bakın bu bize bir ders olması lazım. Nasıl bir ders olması lazım? Mesela bizim işlediğimiz konu ne? Mücahitlerin birbirine karşı görevleri değil mi? Müslümanların toplu olarak İslam'a hizmet ettikleri yerlerde. Bu ister cihat olsun, ister davet olsun, ister efendim ne olursa olsun. Eğer cemaî bir çalışma varsa, bir toplu bir çalışma varsa ki zaten bu söylediklerimiz de kendi başına yapılacak şeyler değil. Öyle mi? Bu tip durumlar su zanna mahal olan yerlerdir ve Müslümanın özellikle dikkat etmesi lazım öyle mi? Şimdi mesela diyelim ki adam cihad bölgesinde, adam Allah yolunda cihad ediyor. Cihad eden her insan aynı mertebede midir? Şimdi bir komutan var, bir emir var, o komutanı yönlendiren bir emir var. Bir o emirin altında bir komutan var değil mi? Onun altında sorumlular var, onun altında savaşan Müslümanlar var. Gizli görev sahibi olan insanlar var, görevi açık olan yani bir bulaşık yıkayan adam var. Bu devletlerde de böyledir, öyle değil mi? Bir bulaşıkçı olan adam var, bir de mesela istihbaratla ilgilenen adam var. Şimdi bulaşık yıkayan adam, istihbarat yapan adamın görevine burnunu sokmaya başlarsa suizan yapması kaçınılmazdır, öyle mi? İşi savaşmak olan bir mücahit, komutanın işine karışmaya başlarsa onun görevi nedir? Onun görevi suizan yapmaktır. Mesela örnek bunu neye benzetebiliriz? Bunu şuna benzetebiliriz. Beraber toplu çalışılan alanlardaki insanların durumu bir binada oturan insanların durumu gibidir. Değil mi? Birinci katta oturan insan var, ikinci katta oturan insan var, üçüncü katta oturan insan var, dördüncü katta oturan insan var, beşinci katta oturan insan var. Şimdi diyelim ki sen beşinci kattaki adam senin şeyindir, komutanındır diyelim. Sen çıktın yukarıya, dedin ki ben dışarı çıkmak istiyorum. Sana dedi ki dışarı çıkamazsın. Geç otur yerine. Misal, sen indin, niye dedi, tehlike var dedi dışarıda. Sen de indin birinci kata, çıktın cama baktın, sokakta tehlike mehlike yok. Öyle mi? Girdin içeriye, adama bak. Keyfi muamele yapıyor bana mesela. Adama bak, canına göre, kafasına göre bana muamele ediyor diye. Niye? Çünkü sen sadece birinci kattan bulunduğun konum itibarıyla kendi sokağını görüyorsun ve senin sokağında bir tehlike yok. Ama beşinci katta duran adam senin sokağını da görüyor, onun akabindeki sokağı da görüyor, onun arkasındaki sokağı da görüyor. Bütün semti görüyor, öyle mi? Tamam senin sokağında tehlike yok doğrudur ama bir sonraki sokakta tehlike var. Ondan dolayı adam sana diyor ki dışarıya çıkma mesela. Anlaşılıyor değil mi? Yani sen burada onun için bu tip yerlerde İnsanların görevleri, konumları ve idrak ve bilgileri birbirinden farklı olduğu için yapılan işlerin hepsi neye mahaldir? Su-i zanna mahaldir. Tamam mı? Yapılan işlerin hepsi su-i zanna mahaldir. Bu tip yerlerde Müslümanın iki kat katli katlı olması gerekir. Yani cemaat çalışmalarında, toplu alanlarda, kolektif çalışmalarda Müslümanın özellikle dikkat etmesi lazım. Niye? Bak Hızır aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam kısası bizim için en güzel örnektir. Çünkü Hızır Aleyhisselam o, o konumda yani o anda Musa Aleyhisselam'dan üsttedir. Ne yönüyle? Gelişecek olan olaylardaki bilgi ve idraki Musa Aleyhisselam'dan daha fazladır. Doğal olarak yaptığı amellerin hepsi Musa Aleyhisselam'da suizanına neden olmuştur. Ama sonradan pişman olmuştur. Bu komutanla mücahit arasındaki ilişkide de böyledir. Sorumluyla görevli arasındaki ilişkide de böyledir. Yani onun bilgisi ve idraki yapılan işte senden çok çok daha fazladır. Öyle mi? Doğal olarak senin olayları değerlendirmen kendi bilgin ve kendi idrakin boyutundadır. Hz. Musa gibi. Komutanın yaptığı, verdiği kararlar ise veyahut da emirin verdiği kararlar, halifenin verdiği kararlar ise kendi bilgisi ve idraki boyutundadır. Yani beşinci kattan, onuncu kattan olaya bakan insanın konumundadır. Sen onu sorgularken bunu her zaman bilmen lazım. Yani nasıl ki Musa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bu davranış geri tepti, senin bu davranışın da geri teper. Açık bir haram zahiri bir yasak çiğnenmediği müddetçe her zaman onu güzele yormak zorundasın. Doğru mudur? Her zaman onu ne yapmak zorundasın? Güzele yormak zorundasın. Şimdi mesela diyelim ki emir dedi ki hadi içki içeceğiz. Tamam bunda hüssüz olmaz. Hüssüz olur mu bunda? Bunun adı hüssüz değildir. Bunun adı birilerini Rab edinmektir. Emir dedi ki namazı terk edeceğiz. Emir dedi ki zina yapacağız mesela. Bunlar değil bizim konuştuğumuz. Bir konu var ortada mutlak haramlar veya mutlak olan şeylerden değildir. Mesela daha önce de hatırlıyorsanız demiştik. İslam'da doğrular ve yanlışlar iki kısımdır. Öyle değil mi? Bunu anlatmış mıydım daha önce size? Göreceli doğrular vardır. Mutlak doğrular, göreceli yanlışlar bir de mutlak yanlışlar vardır. Tamam. Şimdi mutlak olan doğru nedir? Mesela doğruluk mutlak bir doğrudur. Yani değişmez. Namaz kılınmasının doğruluğu mutlak bir doğrudur. Zamanın değişmesiyle değişmez, öyle mi? Adaletli olmak mutlak bir doğrudur, değişmez. Bir de göreceli doğrular vardır. Göreceli doğru nedir? Kişiye göre, kişinin idrakine ve bilgisine göre değişen şeylerdir, öyle mi? Mesela sana göre bir iş şöyle yapılmalıdır, bir başka kardeşine göre böyle yapılmalıdır, öyle mi? Bak bu görecelidir, sana göre, bana göredir, öyle mi? Yanlış da böyledir, mesela içki mutlak bir yanlıştır, değişmez. Zina mutlak bir yanlıştır değişmez, yalan mutlak bir yanlıştır değişmez ama bazı yanlışlar vardır, bir arkadaşımızın bir davranışı bir sözü vardır sana göre ciddi bir yanlıştır bana göre o kadar da mühim değildir. Bak bu nedir? Görecelidir. Ha. Beraber çalışan bir arada olan insanların, böyle çalışmalarda bulunan insanların şunu her zaman bilmeleri lazım mutlak doğrularda ve mutlak yanlışlarda ihtilaf olmaz. Bu ihtilaf ayrılığı gerektirir, öyle mi? Yani içki içilmesi gerektiğine inanan bir komutanın ordusunda sen ne işin var? Ama göreceli doğrulara ve yanlışlara gelince Müslümanın teslim olup her zaman onda güzel olanı, hüsnü zan olanı görmek zorundadır Müslüman. Aksi halde Müslümanın Müslümanlarla beraber olması Müslümanın Müslümanlarla beraber çalışması mümkün değildir. Belki zahiren çok iyi bir mücahit, çok iyi bir talebe, çok iyi bir davetçi, çok iyi bir Müslüman olabilir. Ama iç dünyasıyla kıyamet gününde Kara olan bir insan olarak Allah'ın huzuruna gelebilir insan, tamam mı? Müslümanın sürekli düşünmesi lazım. Ortada bir karar mı var? Verilmiş olan yapılması gereken bir şey mi var? Bu mutlak doğru mudur değil mi? Zaten mutlak yanlışsa yapamazsın onu. Öyle değil mi? Çünkü Allah'a da kolay itaat yoktur. Doğru mu? Ama mutlak yanlışlardan veya da mutlak doğrulardan değilse bana göre olmaması lazım ama böyle bir karar var ortada. Böyle bir istişare sonucu var ortada. Mesela, o zaman bana düşen nedir? Hüsnü zan yapıp, mutlaka bunu bu şekilde düşünenlerin bir bildiği vardır. Çünkü onların bilgi ve idraki bu konuda benden çok çok üstedir. Hızır ve Musa aleyhisselamın kısasında olduğu gibi. Bana düşen de bununla amel etmektir diye hüsnü zan yapması gerekir. Aksi halde sürekli suizan sürekli suizan, Allah hepimizi ayrı fıtratlarda yaratmış. Hepimizin hoşuna giden şeyler birbirinden farklı. Herkes her şeyin kendi hoşuna giden, herkes her şeyin onun istediği gibi olmasını beklese, bir adam atamayız ileriye. Öyle değil mi? Bir adım atamayız ileriye. İslam'da mesela emirlik müessesesi, İslam'da işte komuta, hilafet müessesesi niye vardır? İşte bu göreceli olan doğrularda ve yanlışlarda insanların arasındaki nizahı engellemek için vardır. Yoksa mutlak doğruları ve yanlışları yapsın diye emir olmaz. Mutlak doğruyu ve yanlışı emir olsa da olmasa da yapmak zorundasın zaten. Terk etmek zorundasın zaten öyle değil midir? Mühim olan ve problem olan şey nedir? göreceli olan doğrularda ve yanlışlarda, insanların arasında niza kalmasın, Müslümanların kalbinde birbirine karşı kin, suizan gibi duygular, haset gibi duygular oluşmasın diye bu müesseseleri vardır, tamam Bu konuda da bize en büyük, en güzel örnek nedir? Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın örneğidir. Çünkü cemai çalışmalarda, burada Hz. Musa ile Hz. Hızır bir, ortak bir iş yapıyorlar, öyle mi? Bizim de ortak olarak yaptığımız işlerde şunu bilmemiz lazımdır ki, Mutlaka bilgi ve idrak seviyesi üstte olan insanların, e, bilgi ve idrak seviyesi altta olan insanlar tarafından yanlış anlaşılması normaldir. İşte mühim olan bu yanlış anlaşılmaları neye dönüştürebilmektir? Hüsnü zanına dönüştürebilmektir. Anlaşıldı inşallah. Bununla ilgili sormak istediğimiz o da söylemek istediğimiz bir şey var mıdır? Eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz. Yok mu? Yok. Mesela bununla ilgili en çok e, beraber yaşayan diye bir talebeler mesela bir arada yaşıyorlar. Belki dersi dinlerken gözünüzün önünde de birçok şey canlanmış da olabilir, değil mi? Hep genelde birbirimize karşı yapılan amellerde sürekli şeytan hep kötü yönünü bize gösteriyor. Yani hiç e, iyi yönünü şeytan insanın aklına getirmez. Ama kötü yönü hemen insanın aklına gelir. İşte mühim olan burada nedir? Mühim olan o kötülüğü defedip onun hayır yönünü düşünüp hayır yönünü görmek ve kişinin kendi kardeşine özür bulmasıdır. Aksi halde hayat çekilmez. Aksi halde hayat çekilmez. Nasıl ki hasut olan, yani haset sahibi insanın hasedi anlatırken demiş ki, en büyük zararı kimedir? Kendinedir. Çünkü kendini yer bitirir, öyle mi? Suizan sahibi insan da böyledir. Suizan sahibi insan da kendi kendini yer bitirir. Sürekli kafasındaki olumsuzluklar, onu hayattan bıktırır, yaşamak bile istemez, insanları görmek bile istemez. Sebebi kendi içinin pisliğidir. Ondan dolayı Müslümanın dikkat etmesi lazım. Yani haset gibi, suizan gibi, kin gibi ahlaklar birbiriyle bağlantılı olan amellerdir. Ve beraber yaşayan insanların kaçamayacağı duygulardır bunlar. Yani bir arada yaşayan, beraber yaşayan insanların kaçamayacağı duygulardır. Ondan dolayı Müslümanın sürekli kendini ve bu anlamda duygularını kontrol etmesi lazım. Yoksa tek zararı hem dünyada hem ahirette kendinedir. Dünyada kendinedir çünkü kendini kahreder. Elinden hiçbir şey gelmez, perişan olur. Yaşamak bile, insanları görmek bile istemez. Ahirette kendinedir. Ahirette bir belki salih amellerle kalkacağım diye düşünürken o içeriden işlediği insanların görmediği, kendinin de hafife aldığı ameller belki de onu çepe çevre kuşatacak olan ve kendisine azap edecek olan amellerdir. Ondan dolayı hasreten mesela bizlerin yani bir arada yaşayan insanların özellikle ve özellikle bu konuya dikkat etmesi lazım. Çünkü her davranışımızın hem kötü hem de iyiye yorumlanabilecek mutlaka bir yönü vardır. Öyle değil mi? Ondan dolayı hasreten yani bizlerin özellikle buna daha daha fazla dikkat etmesi lazım. Başka sormak istediğimiz bir şey.